Evet. Maide 67 Ey peygamber Rabbından sana indirileni tebliğ et eğer onu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun Allah seni insanlardan korur muhakkak ki Allah kafir grubunu hidayete erdirmez. Evet. Bu da Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu özlü aletlerden bir ayet. Rabbimiz Anuhu Teala Ey Resul Rabbından sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan sana tebliğ etmiş olduğumuz risaleti tebbi, tebliğ etmiş olmazsın. Allah seni insanlardan korur. Muhakkak ki Allah kafirler guruhunu hidayete erdirme istiyor. Evet kardeşlerim. Burada Allah Azze ve Celle bize çok güzel bir uslup ve güzel bir kaydı öğretiyor. Burada has muhatap Allah Resulü ise de bu ayetin hususiliği değil, lafzın umumiliği önemli. Ki bu konuda ayeti kerime ve benzeri olan ayetler için İslam'da bir kaide gelir. İtibar, lafzın umumiliğinedir, sebebin hususiline değil. Burada bu ayeti kerimede baktığımızda tebliğ edilecek Allah'ın risaleti olduğu için, unum olarak içine almış olduğu hükümler, emirler, yasaklar ve diğer Allah'ın kullarını mükellef kıldığı dinin tamamına ihtiva etmesinden dolayıdır ki, Allah'ın bu risaletine inanan her nefer için, bunu insanlara ulaştırma, tebliğ etme görevi de üstlenmiş olması gerekir her meselede kendilerini mükellef kabul gördükleri gibi bu gibi önemli meselede de mükellef olma şuuru ve gayreti içinde olması gerekir. Her meselede örnek Resulullah'tır. İnancını bu mühim meselede de kendilerine uydurması zarrıdır her inananın. Şunu da bilmeliyiz ki öğrenme ve öğretmede Tebliğde en mesir uslub vahyin doğrultusunda yapılan usulptur. Bundan dolayıdır ki Ali selamü aleyhi ve kendisine indirilen vahyin ilk muhatabı ve kendisine indirileni başkasına tebliğ etmekte mükellefti. İşte Allah azze ve celle bu ayetinde bildirdiği gibi Ey Resul Rabbinden sana indirleni tebliğ et eğer bunu yapmazsan senin üzerine düşmüş olan risaleti yerine getirmemiş olsun diyor. Bakın burada iki tane unsur var. Vahide. Önce lafızların tebliği, sonra lafızların delalet ettiği mananın tebliği. Yani önce lafızın beyanı, sonra lafızın dalalet ettiği mananın beyanı. Ki aleyhissalatü vesselamın bunların her ikisiyle de muhatap olmuş aleyhissalatü vesselam Allah'tan inen vahye karşı önce lafzen muhatap olmuş daha sonra da manan muhatap olmuş ve ashabına hem lafızları hem de lafızlardaki muradı ilahiyi açıklamış tebliğ etmiş ve kıyamet suresine bakacak olursak dilini devreştirme. Onu kalbine nakşedecek biziz. Daha sonra da onu beyan edecek yine biziz diyor. Burada iki önemli konuya husus. İki önemli hususa dikkat çekiliyor. Birincisi Cibril'in getirmiş olduğu vahyin lafızlarına zahirine tabi olmasına uyma. İkincisi ise indirilen lafın peygamberin gönlüne Allah tarafından yerleştirilmesi ve onun beyan edilmesi, açıklanması ve tefsir ehlinden yine Allah'a ait olması. Yani indiren de Allah, onu açıklamasına, tefsir etmesine, beyan etmesine selayet sahibi olan da Yine Allah'a ait olması. Sonra onu beyan etmek, açıklamak da bize aittir. Yani ayeti buna en bariz örnek teşkil etmekte. Bakın, Nahıl 44'te ise, Ey Resulüm, sana da bu zikri indirdik ki, insanlara kendilerini, kendilerine indirileni açıklayasın, beyan edesin diyor. Aleyküm selamun rahmetullahi Bakın bu ayetten neler çıkıyor. Burada beyandan maksat hikmet. Kitabı beyan eden, açıklayan açıklayan hikmetin de Allah'tan olması. indirilen ikinci vahyi hikmeti birincisinin tefsirinin beyanı yapıyor. Bundan da anlaşılıyor ki Hüda'nın beyanı peygambere ait beyan ise hikmetin ta kendisi. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendi kendini değil de hikmetle yani sünnetle tefsir edildiği ve bunda da dindeki asıl olarak kabul edilen iki değişmez kaynağın varlığından haber veriliyor ki bu da Kuran ve sünnet. Kitap ve hikmet. Kitap ve beyan ve topluca zikir. Yani bunlar beyan olunca insanlara ancak onlarla amel edip kurtulmak düşüyor. Değilse hiç kimsenin sözü, şahsi görüşü bu iki asli kaynağı denk değildir ve bütün görüş ve düşüncelerin tartıldığı ve batılın haktan ayrıldığı tek kaynaktır, mihenk taşımadır. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bana Kur'an ve bilimçliği verildi diyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurmuş olduğu ayeti kerimelerin bariz bir açıklayıcısı mahiyetinde Allah Azze ve Celle Resulü'nün İkinci kaynağa verdiğini söylüyor. Bakın bunlar neymiş? Ey peygamber, hanımları, evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerinden ve hikmeti hatırlayın. Ahzab 34 Bu ayette de anlaşılıyor ki kaynak olarak bilinen ve bildirilen hikmetin de Kur'an gibi okunduğudur. Evet. Allah Azze ve Celle kitabının tefsirini Resul'una indirdiği hikmetle beyan etmiş, açıklamış ve buna uymayı da farz kılmış. Aksine hareket etmeyi de yani muhalefeti de ne yapmış? Yasaklamış. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kitabının tefsirini Resulüne indirdiği hikmetle beyan etmiş, açıklamış ve buna uymayı da farf kılmış dedik. Ve aksine hareket etmeyi de yani muhalefet etmeyi de ne yapıyor? Yasaklıyor. Şimdi bakın, her kim hüda beyan olduktan sonra peygambere muhalefet eder, müminlerin yolundan başka bir yola suluk ederse, onu döndüğü yolda bırakırız, cehenneme atarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir diyor. Nisa 115'te. Bu ayeti kerimeden de anlaşılıyor ki kitap, Kur'an, beyan yani tefsir peygamber yaptıktan sonra yapmış olduğu beyana muhalefeti şiddetli bir tehditle yasaklıyor ve ona tabi olmayı fark kılıyor. Aksi düşünenlerin ileri sürdükleri sözlerin mahiyeti ne olursa olsun kimin tarafından sarf edilirse edilsin hiçbir ilmi değeri yoktur. Bu sözlerin sahiplerine de hiçbir ilmi nüfusa sahip değillerdir. Onlar o küçücük beyinleriyle Allah'a ve Resulüne muhalefet ederek hiç mi hiç düşünmeden öne geçmeye çabalarlar. Ayrıca bunlar Allah'ın şu ayetine aykırı hareket ederek bildiklerini okuyorlar. Bakın Rabbimiz ne diyor? Allah ve Resulü bir şeyde hüküm ettikleri zaman mümin erkek ve mümin kadının artık kendi işlerinden başka bir şeyi seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve resuluna karşı gelirse açıkça sapıklığa düşer. Şu iyi bilinmelidir ki kardeşlerim öğrenme ve öğretmede yani de. Uslup vahyin doğrultusunda yapılan ustuptur. Ve yine Allah'ın bizden istemiş olduğu kulluk da vahyin doğrultusunda yapılan kulluktur. Bilinmelidir ki hak ve batıl olarak yeni çıkan, sonradan ortaya çıkan, zuhur eden hiçbir şey yoktur ki 14 asır evvel hak neyse, zamanımızdaki hak da yine o ve zamanımızda zuhur eden batıl hiçbir zaman zamanımıza harf değil. Hep uzantısı geçmişlerdir. Şüphesiz günümüze kadar bize ulaşmış ve kıyamete kadar intihali gerçekleşecek olan sadece vahyin doğrultusunda vahiy ile gelen haktır. Bunun zıttı olan her ne varsa batıldır kardeşlerim. Çünkü hak ile batıl birbirinden ayırt edilmiştir. Şimdi Allah Azze ve Celle sana vahiy etmeden önce kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Hazreti Ali diyor ki eğer din akılla olmuş olsaydı ben meslerimin üstüne değil altına meslederdim. Ama gördüm ki Aleyhisselatü Vesselam, üstüne meslediyor diyor. Demek ki kardeşlerim hakkın tespitinde aklın görevi vahye tabi olmadır. Burayı yakaladınız mı? Hakkın tespitinde aklın görevi vahye tabi olmadır. Vahyin olduğu yerde aklın hiçbir rolü yoktur. Akıl hakim değil, mahkumdur. Hatıp değil, muhataptır. Rakip değil, murakıktır. Yani Allah'ın gönderdiği Hazreti Muhammed'e indirdiği dinin ikinci teşri kaynağı mahiyetindeki Allah Resulünün sünneti seniyesini onun yoluna, onun dindeki Kur'an anlayışını kabul etmeyenler Muhammed Aleyhisselam'ın elçilik, peygamberlik görevinin kutsiyetini, manasını anlayamamışlardır, anlamak istememişlerdir. Evet, Rabbimiz Sûnanok ve Teala biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik diyor Nisa 24'te. 64'te. Resul size neyi getirmişse onu alın diyor Haşir 7'de. Andolsun ki Resuller sizin için Allah ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için en güzel örnek, en güzel numunedir diyor Ahzab 21'de. Anlaşılıyor ki hevasına göre din yaşamaya çalışanlara dinlerini öğrenmek için ve Allah'a olan kulluğu göstermek için Allah devamlı olarak kendilerine daima kendisine tabi olunacak, uyulacak ve itaat edilecek peygamberler göndermiştir. Resullere itaat sünnetine uymakla mümkündür kardeşlerim. Gönderilen resullere muhalefet amelleri iptal eder. Yok eder, bütün söz ve ameller onun söz ve amelleriyle kitap ve sünnetle ölçülür. Değer ve kıymet kazanır. Bakın Rabbimiz ne diyor? Kim Resul'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse sen onların başına bekçi tayin etmedik diyor. Nisa 81'de O hevasına göre konuşmaz. O bildikleri kendisine vahiy edilenden başkası değildir diyor Necim 3 -4'te. Evet. Ayete tekrar dönecek olursak çok uzuyor tefsir. İnşallah dinlerken de Rabbim fayda verir. Tekrar tekrar dinleyince de. Ey Resul, Rabbim'dan sana indirilen tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan sana verdiğimiz risaleti tebliğ etmiş olmazsın. Allah seni onlardan koruyacak. Muhakkak Allah kafirler grubunu hidayete erdirmez diyorum. Demek ki bu ayetin has muhatabı Ali Aleyhisselatu Vesselam ise de deminki getirdiğimiz izahatla bu ayetin manası umum. Yani gaye mükellef ve muhatap olarak iman edenlere de var. Baştan da anlattığımız gibi Ali Aleyhisselatu Vesselam indirilenin ilk muhatabı ama bu bunu bize önce lafzen sonra da lafızlardaki murad ilahiyi açıklıyor ki şu da var ki aleyhissalatü vesselam bu risalet görevini noksansız ve en güzel şekilde yerine getirmiştir. Ve Ayşe annemizin de dediği gibi her kim Hazreti Muhammed kendisine indirilenden bir şey gizlediyse Allah'a karşı büyük iftira etmiş olur diyor. Müslüm 177. Aleyküm selamlar bir diğer hadiste Eğer Muhammed kendisine indirilenden bir şey gizleseydi şu ayeti gizlerdi. Bu ayeti kerime peygamberin azatlısı Zeyt ile evlendirilen Zeynep binti Caş hakkında inmişti ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem'i da ilgilendirdiğinden ancak bunu gizlerdi ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklamalıktan çekinmiyordu. Bu ayet Ahzab 37. ayettir. Şanı yüce olan Allah'ın İnsanlığın içinden seçip çıkardığı peygamberin Allah'ın risaletini tam anlamıyla tebliğ etmemesi düşünlemez kardeşlerim. Allah Azze ve Celle seçtiği peygamberi de, onunla gönderdiği risaleti de korunmuştur. Evet. Demek ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimize inen direkt hususi gibi gözükse de. Bu ayetin itibarı umum. Nasıl umuma çıkıyor? Bakın işte şöyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına şöyle sesleniyor. İçinde bulunduğumuz şu ayınız, şu beldeniz, şu gününüzün haram olduğu gibi kanlarınız da, mallarınız mallarınızda birbirinize haramdır. Dikkat edin. Cahiliyet adetlerinden olan her şey ayaklarımızın altında terk edilmiştir. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Onları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Allah adıyla onların haram yerlerini kendinize helal kıldınız. Sizin onlar de hakkınız, sizin hoş görmediğiniz şeylere döşeklerinizi çiğnetmeyecekler. Eğer izniniz olmayanları evinize aldılarsa, yaralamaksızın onları dövün. Onların sizler üzerindeki hakları, Yiyeceklerini, giyeceklerini temin edeceksiniz. Ben size bir emanet bırakıyorum. Ona sağlam yapıştığınız takdirde ondan sonra yolunuzu sapıtmayacaksınız. O da Allah'ın kelamı Kur'an'dır. Siz benden de sorulacaksınız. Ne cevap vereceksiniz? Ben şahadet ederim ki vazifemi tebliğ ettim. Emaneti eda ettim. Ümmete nasihat ettin deriz. Sonra şehadet tanrını semaya kaldırarak, nasa eğerek Allah'ım şahit ol. Allah'ım şahit ol, Allah'ım şahit ol dedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kardeşlerim bu görevi tamamlarken bize de görevimizi hatırlatarak ne diyor? Burada hazır bulunanlar hazır bulunmayanlara tebliğ etsin. Bazen kendisine tebliğ edilmiş olan kimse, burada bulunup işiten kimseden daha iyi anlayıp belleyici olur diyor. Yine bir hadis-i şerifte siz dinlersiniz, sizden de dinlenir. Sizden işitenden de dinlenir buyurmuştur. Ebu Davut 3659'da. Ve aleyhissalatü Efendimiz, bizden bir hadis dinleyip onu başkasına duyurana duyurana Kıfz eden kimseyi Allah güzelleştirsin, Allah onun yüzünü ağatsın, aydınlatsın buyuruyor. Amin Yarabbi. Demek ki bu görev bize de düşüyormuş. Ve neymiş? Mükafatı da çok büyükmüş <gülüyor> Demek ki kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala burada, Ey Resul! indirdiğimi tebliğ derken aynı zamanda kendisi de alt yani kul olması hasebiyle ey kulum indirdiğimi tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan risaleti kaldırdık. Ne koyduk? Kulluğum. Kulluğunu eda edemezsin. Allah seni korur. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değildir diyor. Allah subhanahu ve teala bu ayeti hakkıyla anlayan, hakkıyla hayatına geçiren ve dini öğrenen, yaşayan, davet eden insanların arasına bizleri de kılsın. Ve aleyhissalatü Selam Efendimizin dua ettiği gibi Allah onların yüzünü ağartsın, dünyasını güldürsün, nurlandırsın dediği insanlardan bizlere de kalsın. İmam-ı Şafi hep şunu diyor. Ne zaman bir hadisti görsem Aleyhisselatü Vesselam'ın duasını onun alnında nur olarak görmüşümdür demiştir. 68 ve 69 De ki Ey Ehli Kitap Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni Doğrusu taktik etmedikçe hiçbir şey üzerinde değilsiniz. Andolsun ki Rabbinden son, in, sonra sana indirilen onlardan çoğunun algınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler grubu için tasalanma. Doğrusu iman edenler, Yahudiler, Sadiler ve Hristiyanlardan Allah'a vahihit gününe inananlara Salih amel işleyenlere hiç korku yoktur ve onlar üzülecek de değildirler. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ey Muhammed'deki Ey ehli kitap siz Tevrat'ı İncil'i ve Rabbiniz'dan size dost doğru tatbik etmedikçe hiçbir şey üzerine değilsiniz. Elinizde bulunan Allah tarafından peygamberlere indirilen kitaba inanmadıkça onun emirleriyle amel edip bu emirler arasında yer alan Allah'ın Resulü Muhammed'e iman edip onun dinine uymadıkça hiçbir şey üzerine değilsiniz diyerek onları reddediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Müslüm'de gelen bir rivayette onlardan birisi Yahudi ve Hristiyanlardan benim adımı duyar da bana iman etmeden ölürse andolsun ki şirk üzerine ölmüştür buyuruyor 70 ve yetmiştir andolsun ki biz İsrailoğullarından ahit almış ve onlara peygamberler göndermişizdir ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şeyle gelmişse bir kısmını yalanlamışlar bir kısmını da öldürmüşlerdir bir fitne olmayacağını sandılar da körleştiler sağırlaştılar Sonra Allah kendilerine türden nasip etti. Sonra yine işlerinden birçoğu körleştiler ve sağırlaştılar. Allah işlediklerini hakkıyla görücüdür. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala İsrailoğullarında Allah'a ve itaat edecekleri konusunda sağlam ahit ve sözler aldığını ancak onların bu ahdi bozuk kendi arzu ve heveslerine uyduklarını heveslerini şeriatlarının önüne aldıklarını şeriatlarından arzularını oyanı kabul edip uymayanı reddettiklerini söylüyor hakkı işitip duymaz hak yolunda yürümez olduklarını sonra Allah kendilerine tövbeyi nasip etti sonra yine işlerinden birçoğu körleştiler sağırlaştılar Allah onların yaptıklarına mutlalidir. Kimin hidayeti hak ettiğini, kimin sapıklığa müstahak olduğunu en iyi Rabbim bilir.